Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nurhan Yeci. Bu hafta Urmiye Gölü'nden bahsedeceğiz. Komşu ülke İran'da e, ve dünyanın en büyük tuzlu göllerinden bir tanesi olan Urmiye Gölü'nden bahsedeceğiz. Yanımızda da bir konuğumuz var Rıza Talevi. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Rıza Bey e, Urmiye'de e, Urmiye Gölü'nün insanlarından bir tanesi. E, orada doğmuş orada büyümüş. Bir iki senedir de İstanbul'da yaşıyor. E, Türkiye'de yaşıyor. Şimdi bu konuyu anlatırken biz anlatmayalım dedik. Rıza Bey'e sözü bırakalım dedik. Öncelikle, konuyu gündeme evet. getirme nedenimiz ise ha. bugünün hızlı hızla kuruyor olması. Evet. Ee, aslında bize çok uzak değil. Bir başka ülkenin sınırları içerisinde bir gölden bahsediyoruz ama e, Örneğin Van, Van Gölü'nde 80, 80 km kilometre evet, çok uzaklıkta yakın. bir gölden bahsediyoruz. Ve hızlı kurması söz konusu. Akgün de e, geçtiğimiz yıllarda e, ziyarette bulunmuştu. Urmiye Gönlü onun evet, üzerine bir de bir önce evet, yazı kaleme almıştı. Şimdi e, Rıza ile denk gelince Urmiye'yi de e, tekrar gündeme getirelim istedik. Evet e, şöyle bir giriş yapsak olur mu Rıza senin açından da doğup büyüdüğün gölden bahsediyoruz. Evet. E, orada ne de, ne takım değişiklikler oldu oradan başlayalım. Tabii ki bir şey düzelteyim ben 150 kilometre. Yani mesafesi Van mı? Evet. Van Gölü'ne? Gölü 150 km. Öyle, evet ha, öyle tamam. bir şey. Yani Urmiye Gölü'nden bahsettiğimiz zaman birçok açıdan bunu vurgulamak lazım. Oradaki insanların yaşamını etkiliyor mu etkilemiyor mu? Tabii ki bu göl ne zamandan kurumaya başladı? Bu Şah döneminde buraya bir köprü yani Tebriz ve Urmu arasında bir köprü kurmaya çalıştılar bu olmadı yani genelde Japonlar bunu yapacaktı gölün altında altından bir köprü yapacaktılar göle hiçbir şey hasar değmesin ama İran devriminden sonra e, daha aşırı gölün kuruması plan e, şey e, ortaya geldi yani hı hı. barajlar yapıldı orada bir de gölü doldurmaya başladılar oradaki madenler var yani silis madeni var bu madeni Silisya, çimento yerine kullanmak için göle doldurdular. Gölü iki yere böldüler. Aynı Aral Gölü gibi. Bir Kuzey Urmiye Gölü oluştu. Bir de Güney Urmiye Gölü oluştu. Şu anda göl bölünmüş durumda. Evet, bölünmüş durumda. Yani, yani. aslında bir yol olduğunu bunu söyleyelim. Urmiye ile Tebriz'i birbirine bağlamak için yapılmış bir köprü. Ama köprünün altından su akmadığı için, tamamen dolgu olduğu için göl tam ikiye bölünmüş oluyor. Evet, ikiye bölünmüş. Hı -hı. Bir de Kuzey bölgesi daha hızlıca Kuruma başladı çünkü daha küçük, Hı -hı. daha hızlıca kuruyor orası da. Evet, evet. Bu köprüyü yapma nedeni Urmiye ile Tebriz arasındaki yolu kısaltma evet, mı? Evet, kısaltma yolu. Yani şu anda 140 kilometre kısalmış yol. Hı -hı. Ama... Yani Urmiye Gölü bir tarafında, Tebriz bir tarafında olduğu için. Gördüm. Evet, Urmiye evet. bir tarafta, Tebriz Hı -hı. bir tarafta. Ve tarafında. ince uzun bir gölden bahsediyoruz o nedenle yapılmış ama e, sadece o nedenle yapılmamış gibi, adeta kurutmak için yapmışlar. Tabii ki tabii ki yani şu anda hem o köprü var hı hı. bir de ki 40 tane baraj var orada 40 tane baraj yapılmış küçücük küçücük çayların üzerinde. Bu gölü üzerinde. besleyen evet, çayların üzerinde. Çayların evet. üzerinde hı hı. bir de 12'ye yakın baraj planda var yani onlar da yapılacak. Yani Halbuki 52 bu durumda, tane falan. Evet 52-53 tane, 53 işte tane olacak toplamda. Evet, evet. Gölü besleyen e, nehirlerin üzerinde şu anda kırktan fazla baraj evet, kırktan var diyorsunuz. Dan, fazla. On 12 tane daha yapılması planlanıyor diyorsunuz hı hı. ve böylece gölü besleyen aslında kanallar tıkanmış oluyor. Doğru. Bundan dolayı da hızlı kuruyan bir gölden bahsediyoruz ve bu aslında e, tuzlu göl yani suyu tuzlu. Evet Zaten suyu tozlu. tuzlu hızlı kurutulan bir göl yani kendi kendisi kurumuyor kurutmaya kendisi... çalıştık. Evet, evet. Ee, ama aynı zamanda şöyle bir bilgi de vardı, ee, yani bu iklim değişikliğiyle birlikte yağış oranlarındaki azalma da e, bir yandan bunu e, etkiliyor hani etkili diye evet. ifade ediliyordu. Ee, peki e, sizinden daha öncesinde biz radyo programına e, gelmeden önce Rıza ile sohbet etme imkanımız oldu bir miktar. E, onun içerisinde bahsederken bugünün etrafında Bizim önümüzde harita var. O yüzden etrafında diye cümleler kurabiliyoruz. <gülüyor> ee, bir aynı zamanda şeyden bahsettiniz değil mi? Ee, nükleer nükleer santralden <gülüyor> e, bahsettiniz. Ee, inşaat aşamasında. E, tabii ki şu anda yani şeye çıkmıyor. Yani yüze çıkmamış. Kendileri söylüyorlar. Yani bu nükleer araştırmalar bir merkezidir. Yani araştırma yapıyoruz. <gülüyor> Ama genelde baktığımız zaman orada bir nükleer çalışması var. Hı -hı. Çünkü şey uzmanların söylediğinin dolayı orada bir uranyum şey madenlerde Madem, bulunmuş hı -hı. bir de gölün yani daha önce kuruduğu zaman ağır suya şey oluyor bedel oluyor yani ağır suya dönüyor. Bu ağır suda nükleer santrallarında ve nükleer enerjisinde çok yararlı bir su ondan hı -hı. dolayı belki yani ben tam olarak çünkü bu konuda uzman değilim bunu söyleyemem ama ondan dolayı belki bu gölü kurutmaya çalışıyorlar. ...bu çevreni de boşaltıp... ...insanlar oradan zaten gidecek... ...çok rahatçasına bir nükleer sistem orada kurup... kimse itiraz evet, etmez... ...kimse şey. de itiraz etmez Hı. yani... Herkes ...16 orayı... milyon insandan bahsediyoruz... Evet, zaman. Yani 16 çok, milyon insan. ...çok büyük bir sayı bu... ...ve 16 milyon insan böyle... E, ...hani oradan oraya taşınmak... ...taşınması nasıl mümkün olabilir... ...nasıl böyle bir şey olabilir... ...benim hiç aklım almıyor... ...bir yandan da tabii şöyle bir sıkıntı da var... E, İklim değişikliğiyle de birlikte tabii. Hem e, gölü ikiye bölen bir köprü var. O onun dışında 40 tanesi yapılmış, 12 tanesi de yapılacak olan barajlar var. Onlar da işte bu gölü besleyen 13 tane çayın suyunu kesiyor. E, gölün suyu hızla azalıyor. Azalırken bu, bu bu sefer de şey oluyor. Gölün suyu azalıyor. Aynı zamanda da ne oluyor? Gölün içindeki tuz miktarı konsantrasyonu artmış oluyor. Evet. Sizin ağır su dediğiniz şey o. Şimdi bir zaman gelecek, artık hiçbir şey kalmayacak. Mesela ben geçen sene gittiğimde ki yazın başlarındaydık daha, 30 dakika, 40 dakika boyunca hızlı bir arabanın içinde gidiyoruz, Urmus yanından geçiyoruz ve gördüğüm tek şey tuzdu. Ben beyaz bir tuz tamam. tabakası görüyorum, su kalmamış. Peki böyle olduğu zaman bu rüzgarlarla fırtınalarla nasıl bir felaket bekliyor? Çevre insanı? Şu anda yani. Zannettiğim 9000'den binden fazla gölün etrafında kuyular var. Bu kuyuların şimdi yarısından çoğu tuzlu su onların içine girmiş. Yani kullanılmamak halinde. Bundan dolayı bütün köyde olan insanlar göçmüşler, şehirlere göçmüşler. Oradaki şehirlerde de zaten çünkü Urmiye bölgesi ve Urmi gölü bölgesi genelde tarım, bölgesi Hı. bir yer yani tarımdan faydalanıp insanlar geçiniyorlar mecbur kalıp başka şehirlere göç yani o tuzlu ediyorlar tuzlu toprakta zaten evet. tarım yap bir şey yapamıyorlar yani. ya. evet. genelde de üzüm ve elma orada yapılıyor Hı. şu anda yani Urmiyenin yüzde yetmiş meyve oranı yani üretimi düşmüştü yani aşağıya düşmüş evet yap evet düşme Hı. var ondan dolayı bir de bu kas kasırgalar bir de şey tuz şey Söylediniz ya Tahran'a kadar bunun ulaşması mümkündür çünkü genelde Hı. de bir şey vardı geçenlerde bir milletvekili vardı Horasan bölgesinde bir milletvekili vardı. O zaten söyledi yani bu göle hiçbir şey yapamayız oradaki insanları bir yer ayarlayın İran içerisinde oraya göç etsinler. 16 yani, milyon insan. 16 milyon insanın nasıl İran'ın neresinde sıkıştıracakla bu hiç belli değil ama devlet politikası böyle. Bu tabii ki bizler yani ilk duyduğumuz zaman çok anlamsız geliyor. Neden böyle Bilgi bir şey yapıyorlar? Geliyor, evet. evet. İnsan bazen o komple şeyler yani bir şeyler düşünüyor. Burada nükleer bir şey mi var? Burada mesela bir etniksel bir olay mı var? Bunlar Hı -hı. ilk önce insanın kafasına geliyor. Yani buradaki insanların tamamıyla Hı -hı. yok gelenler. etmesini Hı -hı. Bir düşünmek bir politikasta. Bir de şey 16 milyon insan bir de ortada 5 tane Ülke var aslında. Evet. Yani çünkü bu Urmiye Gölü sınırda olduğu için Türkiye, Irak, Ermenistan, Azerbaycan ve İran olmak üzere beş tane ülkeyi ilgilendiren bir mesele bu. Yani bu sadece 16 milyon insanın bir yerden bir yere gitmesi değil aynı zamanda uluslararası bir mesele. Onu da söyleyelim yani onu da belirtmiş olalım. Yani kum evet. fırtınası dediğimiz şey aslında tuz fırtınası haline evet. dönüşecek. Evet tuz fırtınası olacak ve bu sadece insanları değil toprağı da zehirleyecek. Aynı Hı -hı. zamanda e, vardığı her yerde tuz oradaki tarımı imkansız hale Hı. getiriyor Başladı değil mi? Başladı yani zaten. Bu beş zaten... Ha, de bu manada ifade ediyorsun değil evet, mi? Evet, Hı -hı. beş ülkede bu şekilde etkilenecek ve tabii böyle bir çevre ihtilafı sonucunda Zaten Orta Doğu gibi bir yerde politik çalkantılar asla eksik olmuyor. Bunun sonuçları ne olabilir kimse tahmin edemez bence. Çok korkunç sonuçları olabilir bunun gerçekten de. Ama ona rağmen ne oluyor? Ona rağmen İranlı bazı milletvekilleri veya bakanlar ara ara açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki bu İran'ın sorunu değildir. Merkezi bütçeden bunun için para istemeyin bu gölü iyileştirmek için. Sizin kendi bütçeniz var demişler. Öyle denmiş Demiş evet. zaten yani <gülüyor> bir çok saçma bir şey yani bütçelerin bütünü merkezi merkezden geliyor Tahran'dan geliyor İran'da bu, o şekilde evet o şekilde yani, bir yani de bu şu... açıklamaya yapmalarının bir anlamı yok anlamı evet. yok yani. ee, bu federal bir yapıya diyoruz. sahip değil yani değil, e, Urmiye Gölü etrafında e, özel bir yapılanma yok yani yok, kendi bütçesi bir... olan ya da karar organları olan bir yer değil merkezi olarak planlanıyor ve bütün kaynaklar merkezde toplanıyor merkezden dağıtılıyor bu anlamıyla böyle bir önerinin ifade edilmesi bir çözüm değil aslında çözümsüzlüğü anlatıyor evet sizin meseleniz diyorlar evet, bir de önünü aldılar mesela Hazar'dan buraya su çekecektiler Hı. Ona da karşı geldiler. Oradaki bazı milletvekilleri de buna itiraz ettiler. Hı. Hiçbir şey olmadı. Mesela dört gün bundan önce de ZAP'tan su çekecektiler. Şeye, bir proje ZAP başlanmış yani. ZAP'tan. Hı hı. Ona da karşı geldiler. Onun başındaki müdürü falan firmanın da değiştirdiler. Bu işi engellemek için. Evet. Yani çok rahatçasında da bu işleri görüyorlar kimse de bir şey diyemiyor maalesef o kadar hı hı. aşırı şey bir atmosfer var orada siyasi bir atmosfer Demokratik bir ortam mı çok... evet. bir atmosfer yok. yok Evet konuşmaya devam edeceğiz ama bir ara verelim e, şarkıyla e, Urmu Gölü'ne yazılmış bir şarkı dinleyeceğiz şimdi adı Flamingo Paris'e Arselani söylüyor Üçte sonalar boş kaldı göle. <renowned> Sen de vardır benim hatirelem. Amanur mu gölüm gurur sanıllam. You Damarda Evet Paris e Arsalan'dan dinledik Flamingo'yu. Şimdi e, Rıza Bey'le devam ediyoruz ormiye Ur Gölü'nün hikayesini dinlemeye. E, acaba benim merak ettiğim şey şu. Göle korkunç şeyler yapılıyor. Göl hızla kuruyor, tuzlanıyor ve artık e, çevre için büyük bir tehdit oluşturmaya da e, başladı. Gelecekte olacak şeylerden bahsetmiyoruz. Şu anda zaten olan şeyler. Peki insanlar, e, gölün insanları ne diyor bu duruma? Belki Rıza'ya geçmeden önce şey de diyebiliriz hani senin izlenimlerin daha önceki izlenimlerinden yola çıkarak aynı zamanda göl hem oradaki insanların geçim kaynağı ama aynı zamanda kimliklerinin de bir parçası. Evet. Yani gölü savunurken e, kimi yerlerde ifadelerin, ifadelerinde şey de diyorlar. ...dilimi de savunuyorum, kimliğimi de savunuyorum diyor. Gölümü de savunuyorum. Evet, gö gölümü Hı -hı. de savunuyorum diyor. Yani çok iç içe geçmiş bir mücadeleden bahsediyoruz. İşte bu mücadelenin tarihini şimdi Rıza bize biraz daha fazla anlatsın. Tabii ha. ki yani gölden bahsettiğimiz zaman o zaman yani oranın bir kimliği olmuş. Yani bir oradaki Azerbaycan Türk'ü konuştuğu zaman... ...yani gölde onun içinde bir barınmış, içindeki bir kimliğe oluşmuştu. Ona göre bu aşırı derecede politika şeylerine... Basklarına rağmen insanlar da buna tabii ki şey gösterdiler yani protest ettiler hı hı. şey yaptılar ama aninde bunlar da hepsi basıldı İran güçleri istihbarat falan bunların hepsini zindanlara attı şey yaptı param etti. mesela iki sene bundan önce çevre günü var orada çevre günde insanlar çok güzelce sine çok rahat hiçbir şey yapmadan gölün kenarına gidip Göle su, dök su döküyorlar yani mesela biz gölümüzü hmm. unutmadık göle su döküyorlar onlar da yani onlara yani da baskı yaptı evet, gölü dolduruyorlar simbolik evet. anlamda onu dolduruyorlar hmm. ondan önce bir şeyler oldu protestolar oldu Urmiye'de Tebriz'de. Çoklu hmm. insanımız orada tutuklandı, çoklu gençlerimiz işkence oldu. Onları yakaladılar. Oldu. Evet, evet, yani görüntüler de var. Mesela arkadaşlar YouTube'dan da bunu izleyebilir. Yani orada kamera da çekmek hmm. yasak ama herkes yani kendi cep telefonundan falan hmm. çekmiş, YouTube'a koymuş. Mesela bir şey vardı. İnsanlar toplanmışlar bir evde çok rahatçasına... bu Urmi Gül'ü meselelerin konuşuyordular. Hmm. Birden baskı yapıp polis olarak... hepsini tutuklandı. Hala ve hala onların hmm. mehkemeleri olmamış. Hala e, hapishanedeler evet, değil mi? Hapishanedeler de, evet, yani. Hapishanede. Çok uzun süre e, şey yapıyorlar. Hapishanede tutuyorlar. Evet tutuyorlar. Yani mahkemede yok. Boyunca. Hiçbir şey de yok. Orada evet. kalmış insan yapayalnız hiçbir şey de yapamıyor. Ama evet. sadece bu e, şeyi söyledim. Yani İran'daki etnikler en büyük etnik mesela 35 milyona yakın orada Türkler yaşıyor. Sadece evet. Türkleri değil başka etniklere de var. Mesela Hı. Araplara Hı. da bu oldu. Araplara Karun Suyu. Çok aşırı derecede kirlendi o su, Hemen suyu millete verdiler Öyle o, o suyu içiyorlar Halbuki, Kirli suyu verdiler evet, Oradan da kanal yapıp İsfahan'a su gönderiyorlar Tertemiz bir suyu İsfahanlılar içsinde Ondan başka mesela evet. Perişan Gölü galim, var evet. Kaşgayiler de öyle Yörükler ha. var Kaşgay yörükleri Perişan'da Fars diyerek bir Eyalette Orada da onların da gölü kuruyor Hamun hmm. da var. Beluçların yanında da. Tam yani bunlar baktığımız zaman bütün çevresel felaketler etniklerin olduğu yerde. Hmm. Ee, aynı Aral Gölü'nü nasıl yani Ruslar, Sovyetler kuruttular. Oradaki hmm. insanlar şu anda da hala hastalıklarla yaşıyorlar. Hmm. Aynı Sovyet politikasında şimdi İran yapıyor etniklere karşı. Ve tam hmm. kimse de buna hiçbir şey yani sesi de çıkmıyor. Dünya da buna suskun. Maalesef birkaç defa da şey yaptılar yani. E, raporlarda o insan hakları kurumlarda yani çevresel kurumlar raporlarında da hiçbir şey yaramıyor yani İran rejimini hiçbir şey etkilemiyor maalesef. Evet gerçekten çok zor bir durum. Peki e, Urmiye Gölü kurtulmayacak mı yani ne yapılmalı da bu çıkmazın içinden çıkabilmeli. Bir Neler tane İran rejimine bağlı bir uzman var diyor ki hmm. yani zaten bu çevre uzmanı tamam göl kuruyacak bu gölü kurutmaya çalışın daha hızlı kurusun insanlar Bırakın başka daha yer kurusun. daha hızlı kurusun <gülüyor> bakınız yani bir insanın bir uzmanın söylediği bir şey yani dahaca hızlı kurusun insanlar oradan geçsinler gitsinler göç ama sadece bunun başka uzmanlar da yani o bizim oradaki yörese e, yerel uzmanlar da söylemiş hazardan oraya su çekme imkanı var Hı -hı. Halbuki sen Hazar'dan Urmiye Gülü'ne su çekip onu kurtarabilirsin. Neden İran'ın bozkurlarına su çekiyorsun? Başlamışlar şu anda Hazar'dan İran'ın yani. bozkullarına su çekiyorlar. Evet. Hiç anlamsız saçma bir şey yapıyorlar. Sebep neymiş peki? Orada tarım falan mı yapacaklar? Çünkü orası mesela Ahmet İnnecad'ın bölgesini tam olarak kendi Hı -hı. bölgesine oradan su çekiyor. Evet. Bundan eskiden de önce yani Haşim'in Refsencan'ı da. Karun'dan kendi bölgesine su çekti. Rafsancan'a Orada hmm. e, şey var, fıstık tarımları var. Onları e, hmm. yani su onları götürme su için talebine evet. karşılamak için yaptı. Yani bazen burada saçma geliyor. Yani ama oradaki yani hükümet aşiret bir hükümeti gibi. Yani hmm. kendi bölgesini düşünüyor, kendi halkını düşünüyor, kendi nafilerini düşünüyor. Evet. Ama İran çok kocaman bir ülke ve e, evet. pek çok etnik gruplar içinde çok büyük bir kültürel zenginliğe sahip bir ülke. Sadece e, Ahmet Necat'ın halkı değil pek çok halk da bir arada yaşıyor orada. Yani bu hiç adil bir e, davranış değil. Ve görüyoruz ki hani sadece halklara değil doğaya e, karşı tavırlara Tabii. da aynı şekilde saldırganca. Yani biraz şeye geliyor. E... Aslında halkları hizaya getirmek için duayı kullanıyorlar. Evet, e, evet. Gölleri kurutarak işte hizaya getirmek, hizaya kontrol getirmek. getirmeye çalışıyorlar ama Hı. bu dönüp dolaşıp e, bütün e, insanlığı etkileyecek politikalar yola açıyor 5 evet, işte tane ülke. Beş tane ülkeyi etkiliyor örneğin Urmiye Gölü'nün e, kuruması. 16 milyon insan. 16 milyon insandır insan zorunda göçe mahkum olacak. Çok büyük bir olacak. sosyal ekolojik adaletsizlik var ortada. Ya ...bunlar çok ciddi meseleler, evet gerçekten... Yani ...bir şeyler yapılması gerekiyor... Ee, ...ne yapılabilir peki Rıza... ...sen ne düşünüyorsun... Vallahi... ...senin kişisel fikrin bu konuyla ilgili... ...şu anda... ...yani biz, bizim yapabileceğimiz... ...bir şeyler sadece protest etmek... ...bunu anlatmak... Başka ülkelere gitmek onları anlatmak Belki Türkiye'den belki Irak'tan Belki Azerbaycan'dan Ermenistan'dan Bir ses çıktı yani bu felaket Ama Hı -hı. hiçbirisinden bir ses çıkmıyor maalesef Hı -hı. Sadece sadece İran Rejiminin şeyin politikasına Bağlı barajların bazısı açılsın Hazardan oraya su getirsin Ama bunları herkes söylüyor Uzmanlar söylüyor hatta devlet içinde olan bazı bizim o Arkadaşlarımız var Hı -hı. Onlara baskı geliyorlar bunu, bunu Yapsınlar ama maalesef çok aşırı derecede onlara karşı gelip bunu engelliyorlar. Hiçbir hı hı. şey yapamıyor millet. Maalesef yapayalnız kalmışık orada. Bir protestoya da izin verilmiyor. Bir ayaklanma da olduğu zaman insanlarımız zindanlara gidiyor. Kaç sene orada kalıyorlar hiç belli değil. Hatta bunun konuşması, bunun ya yazması, mekale de yazmak bu konuda yasaklanmış. Hiçbir evet. şey yapamıyorsun. Yani elimiz kolumuz bağlı kalmış orada. ...Türkiye'den maalesef... ...yani Türkiye'nin de bu etkiliyor... ...baktığımız zaman 150 kilometre... Evet. Evet, ...etkileniyor yani... Türkiye ...Türkiye'de etkileniyor bunu. da... ...bununla ilgili e, size destek olmak isteyen gruplar falan var mı Türkiye'den? Şoklu burada yani çevresel kurumlara başvurduk bu hı hı. şey var... ...Green e, Peace Green var Peace. onlara da gittik... ...bizi ilgilendirmiyor... ...yani nasıl ilgilendirmiyor... ...yani oradaki de yaşayan da bir insandır... Hı hı. ...değil mi yani fark etmez yani hatta... Ordakini etkilemesi, Van'daki olan insanları etkileyecek. Yani o kenarda Doğu Beyazit'i, evet. Iğdır'ı, Şırnağı bunları da etkileyecek. Bunları da görmüyor musunuz? Konuşurken e, seninle programa gelmeden önce şey dedin yani ya, böyle çevresel felaketler ülkelerin sınırlarını dinlemiyor. Tabii ki. Gerçekten de öyle. Yani, Çevre yani bütün yani herkese ait yani insanla ait. Her yani. canlıya da ait aynı her zamanda gelecek yani. kuşaklara da ait. Bir şey var bir laf var bir asifata var şey e, Azerbaycan'da kuzeyde o söylüyor ki dünyada bir kelebek öldüğü zaman dünya küçülüyor azalıyor evet, yani öyle yani sorular. her şey öldüğü zaman dünya azalıyor yani ona çalışmalı ki dünya çoğalsın azalmasın çoğalmanın üzerine evet. yok etmenin değil yaratmanın evet. üzerine e, gitmek gerekiyor benim aklıma bir şey geldi şimdi Urmiye'deyken ben bir e, evet onu hemen söyleyeyim sonra kapatalım programımızı bir tane Hasan diye bir amcayla, Hasan amcayla tanışmıştım. 90 70 80 yaşlarında pardon abartmayayım. Ona da şöyle bir şey olmuş. Urmiye Gölü ile ilgili bir türkü söylemiş bir düğünde. Ondan sonra onu da evet. içeriye atmışlar. Hasan Demircini evet onu da yakalamışlar. Büyük <gülüyor> evet. müzisyenimiz. İnanılmaz bir şey ve neyse o yaşı dolayısıyla galiba hapse girmekten kurtulmuş. Ancak düğününde şarkı söylenen, bu şarkı söylenen damat... Altı ay içeride yapmış. Bu doğru mu gerçekten? Böyle evet, bir doğru. şey oldu. Evet. evet. Yani bunun üzerine yapılacak yorum yok artık. Evet. Tek e, suçları kendi çevrelerini korumaya çalışmak olan e, bu insanların başlarına gelenler gerçekten e, dinlenecek gibi bile değil. Evet. Maalesef süremiz oldu. Rıza çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim sizlerden. Urmiye'ye selam gönderelim burada evet. o zaman. Peki en azından ses olduk. Urmiye için bir ses olduk. Evet. evet. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar. Akgün İlhan ve Nuran Yüce